Gafletten Kurtuluş Hazırlayan ve sunan ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy Gafletten Kurtuluş بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ صل على رسولنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد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 Cemalı ba kemali seyredebilmek. Hemen seri ilallah edebilmek. Karşılaşmış olduğu ilahi hangi imtihan olursa olsun, sevgiliden gelen her şey ama her şey sevgilidir diyebilmek. Her şeyden öte o en büyük sevgiliyi bilebilmek. O'nun aşk deryasına dalabilmek. Sonra O'nun rahmete davet eden O'nun lütfa O'nun sonsuz şefkate davet eden rahmet içeren sözcüklerini duyabilmek. Ve sonra O'na yönelebilmek adına bir adım atabilmek. Ve haykırabilmek Seni seviyorum Seni seviyorum Allah'ım diyebilmek Hak şerleri hayr eyler Zannetmeki gayr Arif anı seyre Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyebilmek. Kuluna anne babasının şefkatinden milyarlarca, terilerlarca kat şefkalli olduğunu bilebilmek. O şefkatı verenin bizatihi o olduğunu bilebilmek. Bundan dolayı başına gelen her şeyden bir his alabilmek. Evet sevgili kardeşler, sevgili dinleyiciler. Öyle bir hayat paylaşalım ki şu anda şu demde sizlerle. Kimimiz sükunet bulsun, kimimiz ders çıkarsın, kimimiz de bir silkelensin diye bir aşk yerini paylaşalım bu akşam sizlerle. Küçükken, çocukken gözlerini kapat, kaybetmiş, daha çocukken Allah'ın lütuf ve merhametiyle yarattığı şu güzellikler kendisine maddeten kapanmış, gözleri ama olan birisi. Hatta öyle ki Allah Resulü soracaktı. Gözünü ne zaman kaybettin diye de kendi diyecekti ama Rabbim böyle demek ki takdir buyurmuş, belki böyle olması benim için daha hayırlıydı diyecek. Bunun üzerine Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderecekti. Bu samimi itiraf, bu şükür halini, bu şükür atmosferini izhar eden sözcüklerin ardından. Ey sevgili peygamberim söyle okuluma, söyle bana olan sevgisinden dolayı biliyor ben de hani Mevlana diyor ya ev sahibi halıyı dövmez tozunu silkeler. Bunu bilen o de ki ben bir kulumun gözünü aldığım zaman o da sabreder ve hikmetini anlar. İnnellah diyebilirse ona cenneti mükafat olarak veririm bu hadisi kutsi sayesinde dünyadayken cennet müjdesini almış birisiydi bir Kur'an aşığıydı sevgililer sevgilisi efendimizin huzurunda bulunmak onun manevi atmosferinden istifade etmek ve ondan Kur'an'dan ayetleri öğrenmek i̇lim rahmet ve aşk medeniyatının bir derya olup aktığı o tatlı atmosferde Resulullah'ın yanına gitmek hep bunu yapardı. İman ile şereflenmiş diye bir kere gözleri kapalıydı maddeden ama yüreği manen öyle acıktı ki. Nice gözü kilometrelerce öteyi görüyorum diye övünen insanlar Allah katında onun ayağının tozunun bir zerresi bile değildi. Bedensel engelliydi. Gözleri görmüyordu. Maddeten belki. Manada ötelerin ishaliydi. Manada ötelerin eriydi. Bir keresinde. Kalbinde iki gününü bir geçiren ziyandadır hadisinin belki tecellisi. Belki kısacık ömrü daha da güzel, daha da bereketli, daha da dolu dolu geçirmenin vermiş olduğu heyecan Resulullah yanına geliyordu geldiği zamanda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın baş düşmanları insanlığın baş düşmanları Kureyş müşriklerinin ileri gelenleriyle İslam'ı konuşuyordu onlar Allah Resulü'nü pek dinlemezlerdi Allah Resulü Bir babanın asi evladına olan Şefkat ve merhametiyle yaklaşıyordu Onlara Ve onlar o anda Resulullah Efendimiz dinlemek üzereydiler Dinler gibi yapıyorlardı belki Tabi Abdullah İbni Ümü Mektum Bu mübarek insan Bu güzel insan İslam ile bileyen güzel insan Görememişti onları Efendimiz bir heyecanla Belki bunları kurtarırım Belki Bunların kurtulmasına sebep olabilirim. Acaba, tamam belki düne kadar bunlar yapmadıkları üzülümü bırakmamışlardı bize ama belki, belki sonsuz azaptan, sonsuz kayıptan kurtarırım diye bir heyecanla, bir ümitle onları anlatıyordu. Aşkı davasını, ilim rahmet ve aşk medeniyetini. Abdullah İbni Mektum da o esnada geleveriyordu. Ya Resulallah, bana lütfen, Allah'ın sizin aracılığınızda göndermiş olduğu şu ilim, rahmet ve aşk medeniyeti, güzel İslam'ın aşk deryasından hikmetleri lütfeder misiniz, paylaşır mısınız, anlatır mısınız, öyledir misiniz? Kureyş müşrikleri Resulullah'ın ağzına bakıyorlardı. Efendimiz öyle bir an bulmuştu ki sanki, sanki onlara... Dinletmenin başka bir yöntemi yoktu. Yani o anda öyle bir atmosfer olmuştu ki. Efendimiz Abdullah İbni Ümmü Mektum'a o anda dönüp cevap verememişti. Çünkü dönüp cevap verseydik o müşrikler sırtını dirip gideceklerdi yine her zaman olduğu gibi. Allah Resulü Abdullah İbni Mektum'u bir şey diyemiyordu müşrik. Kureyşçileri de Kaçmalarını Terk etmelerini bırakmamaları için Onlara devam ediyordu Abdullah bin Ümmü Mektum Hazretleri Görememişti Tekrardan Tekrardan söyledi Ey Allah'ın Alemlere rahmet olarak gönderdiği Sevgili Peygamberimiz Lütfen anlatır mısınız Efendimiz o anda yine cevap veremedi. Birkaç defa bu arzu tekrarlanıyordu. Resul Efendimiz o anda Abdullah bin Ümmü Mektum zaten o ateş deresine dalmış birisiydi. Hani ona sonra hani bir yarım saat, belki 10 dakika, belki bir saat sonra gene anlatabilirimdi. Ama müşrikleri belki bu fırsatı bulamazdı. Bunun telaşasındaydı. Abdullah bin Ümmü Mektum geri dönecekti o anda. O geri dönünce, müşriklerde kalkmak üzereyken, Efendimiz hemen Abdullah bin Ümmü Mektumu yanına gitmek için tam kalkarken, Allah, Abesfü Suresini indirecekti. O anda, o temde. O gözü kapalı ama yüreği öteler ötesine açık. O aşker insanın sorusuna cevap birkaç dakika belki gelmedi diye, Hani bazı müfessirlerimiz yüzünü ekşitti diyorlar, ben yüzünü ekşitti ifadesini kabul edemiyorum aşk açısı Efendimiz için. Onu kaldıramıyor yüreğim, onu kabul etmiyorum. Ama o anda hani Kureyş müşriklerini her zaman yakalayamıyordu, dinletemiyordu. Dinlemiyorlardı, sen sihir söylüyorsun, sen ee, sihir yapıyorsun, bizim zihnimizi kurcalıyorsun, ruhumuzu kurcalıyorsun, dinlemiyorlardı. Allah Resulü onlara sunmalıydı, sunmak istiyordu. Hani ayet de demiyor mu? Ey sevgili peygamberim, ey tatlı peygamberim, ey bir tanecik peygamberim. Onlardan bir tanesi hidayete erecek diye kendini paramparça parçalayacaksın. Neredeyse. Sen hiçbirinin başına bekçi olarak gönderilmedin diyordu Allah. Ama aşk elçesi titriyordu. Evlatına kadar isyankar olsa da Baba yüreği dersiniz ya Gene affeder Babalara evlatlarına karşı O yüreği lütfeden Allah Allah Resulüne Ölçü kabul etmez bir cihet ile vermişti O şefkat merhameti Zaten Tövbe süresinden öğrenmiyor muyuz Rauf ve Rahim esmaları Allah'ın affedici Bağışlayıcı Şefkat gösterici Merhamet edici sıfatları Resulullah'a verilmemiş miydi Allah tarafından Allah Resulü bunun peşindeydi Ama Allah Allah Celle Celaluhu Anında Uyarıyordu peygamberini billah, Yanına Ama geldi diye Yüzünü döndü. Nereden bileceksin? Belki de o günahlarından arınacaktı. Yahut o öğüt alacak ve o öğüt kendisine fayda verecekti. Öğüte ihtiyaç duymayan kimseye gelince sen ona yöneliyorsun. Onun inkar ve isyan içinde kalmasından sen mesul değilsin sana koşarak gelen ve Allah'a olan aşkıyla, Allah'a olan sevdasıyla, Allah'a olan itaatiyle gelen kimseyi sesen ihmal ediyorsun. Sakın yapma. Kur'an bir öğüttür diyecekti Allah Abese suresinde. Peygamber yüz eksiltmemişti. Azarlamadı kesinlikle zaten ömrü boyunca hiç kimseyi. Ama Allah Gözü kapalı, yüreği açık. O aşkeri sahabi için peygamberini sözü uygunsa Sözü yugunsa peygamberinin biraz okşuyordu aslında. Bu hadiseden sonra Resulullah Efendimiz, Abdullah bin Ümmü Mektum'a çok ikramda bulunur, çok iltifatta bulunurdu. Ne zaman onu görse hep latife yapar, hem de o hadiseyi hatırlatırdı ve derdi. Ey Rabbimin beni kazına sebep olan sevgili kardeşim merhaba derdi. Gönlünü alırdı. Evet. Gözleri kapalı olmak, gözleri açık olan insanlardan bir farklılık ifade etmeyecekti. Allah katında üstünlük. Kalpten gelen aşktı. Allah o aşkın ifadesini belki sunuyordu. Ben o kulumun gözlerini imtihan için aldım. O benim kadın çok kıymetli. Bunu diyordu. O çocukken gözlerini kapağı kaybetmişti belki. Ama yılmamıştı. Kendini bir kenara atmamış, toplumdan soyutlamamıştı. Toplumun en önündeydi. Bahanesi olmamıştı bu. Ben ne de göremiyorum deyip kendini soyutlamamıştı. Hayır hayır. Sosyal toplumun tam içindeydi Belki en önündeydi İlk Müslümanlardan olduğu gibi ilk muhacirlerden olma şerefine denayıl olmuştu Düşünebiliyor musunuz? Hatta öyle ki Peygamber Efendimiz bir taneciğimiz Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Medine'ye Musab Bin Umeyr ile ilk hicret edenlerdendi Gözleri görmüyordu gönlü en önlerdeydi. Peygamberimizden Kur'an ayetlerini ezberleyen ve bu şekilde hafız olan bu güzel insan Musa bin Ümeyir ile birlikte Medineli Müslümanlara ilim rahmet ve aş dineti İslam öğretiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar önemli bir görevde genç Musab bin Ümeyir'in yanında yine bir askeri gözleri görmeyen ama ruhu, gönlü en ötelerde Abdullah Bin Ummektum vardı. Görme engelli olmasına rağmen Peygamber Efendimiz onu Bilal ve Ebu Mahzure ile birlikte Mescid-i Nebevi'de müezzinlikle görevlendirmişti. Hazreti Bilal radıyallahu an olmadığı zaman Ebu Mahzure olurdu müezzin. O da bulunmadığı zaman Abdullah bin Ummektum okurdu. Aman ya Rabbi. Gözleri görmüyordu. Bedensel engelliydi. İmtihanın farkındaydı. İmtihanın farkındaydı. Daha ötelere, daha yücelere adım atmak için İmra'a imtihani yükleniyordu. La yukellifullah nefsen illa Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez ayetini biliyordu. Bu yüzden yükünü alıyordu sırtına aşk olarak. Aşk hamallık yapıyordu. Aşkı taşıyordu. En öndeydi. iman çok kuvvetliydi dini emirlere harfiyen uymayı hayatına program olarak yerleştirmiş bir sahabiydi evi mescide uzak olduğu halde ve kendisine namazını evinde kılabilirsin diye ruhsat verilmesine rağmen o her namaz vakti aşk elçisi peygamberimizle beraber cematle beraber namaz kılmayı ihmal etmiyordu. Çok zaman Hazide Ömer ona rehberlik eder, gidip gelirken yardımcı olurdu. Ama terk etmezdi. Toplumun en önündeydi. Ümmemektumasitleri. Gözleri görmüyordu çocukluktan beri ama okuri okuri yazarlığı oluyordu. Hafızlık bile yapmıştı. Medine'ye geldikten sonra hatta bir birçoğuna Kur'an-ı Kerim kıraatını öğretmeye başlamıştı. Bu arada sohbetlerinde bulunduğundan dolayı sevgili bir tanemiz Resulullah'tan duymuş olduğu hadis-i şerifleri de unutmamaya çalışıyordu. Zaman zaman etrafına toplanan kimselere hadis-i şerif rivayetleri de yapıyordu. İlahi emirler karşısında o kadar çok duyarlı olan birisiydi ki bedensel engelli Müslümanlar için ne kadar da örnek bir şahsiyet. Mesela Cihadın ve mücahitlerin fazileti ile ilgili ayetler indirildiğinde sanki bu ayetlerin kendisini muhatap kıldığı inancı ve bu ağır sorumluluğu yerine getirmeme kaygısı ile bir gün efendimize geldi. Gözyaşları içerisinde ya Resulallah, Vallahi, Kalpleri, Aşk ile dirilsin diye, siz öldürmeye çalışan insanları, Diriltmek adına yollar düşüyorsunuz ya, Cihada gidiyorsunuz ya, Cihad etmeye imkanım gücüm olsa, Yemin olsun giderdim, Gönülecekti Allah Celle Celaline, Ya Rabbi, Halimi biliyorsun. Özrümü beyan ediyorum. Özrümü beyan eden ayet indir. Özrümü beyan eden ayet indir diye dua ediyordu. Efendimizin katibi Zeyd bin Sabit şöyle bir hadis aktar, şöyle bir hadis aktarır. Abdullah İbnü Muhammedtum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vahiy yazdırırken gelmiş ve bu sözleri söylemişti diyor. Bu sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin bir kısmı dizimin üzerindeydi. Birden dizi ağırlaşmaya başladı. Vahiy geliyordu. Allah Resulü'ne vahiy gelirken bazen bu haller oluyordu. Dizim ezilecek zannediverdim diyordu. Sonra hafifledi ve bana dönerek Zeyd dedi. Yazdığını oku. Okudum. Ayet şuydu. Müminlerin savaşa katılmayıp oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yoluna cihat edenler bir değildir. Bu ayet üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ayetinde nuzulünü ifade ediyordu. Şunu da ilave et, özürlü olanlar, bedensel engel olanlar hariç... Ki bu Ruhsat Sizce Ne Yaptı Abdullah Bin Ümü Mektum Rabbimizin Bu Rahmetini Nasıl Değerlendirdi Söyleyeyim Size Bu Ayet-i Kerimeyle Mazereti Ve Özrü Olan insanların Fiili Cihada Yani Savaşa Ve Sıcak Çatışmalara Katılmaları Şart Görünmediği Halde Abdullah İbni Ümü Mektum Birkaç Cihada Katılır Ve Sancak Taşırmıştı ''Sancağı bana verin, çünkü ben amayım, kaçamam, beni düşman safları ile aranıza koyun'' derdi. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde Abdullah bin Ümmü Mektum her sefere katılamazdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun gözlerinin görmemesi karşısında kalbinin öteleri gördüğünü biliyordu. Resulullah Efendimiz cihada çıkarken tam 14 kere Medine Devleti'ne Medine İslam Devleti'nin başına kendisi yokken Resulullah Hazreti Bekri, Ömer Osman Ali değil Abdullah bin Ümmü Mektumu Medine'de yerine vekil bırakmış. İmamlı ona terk etmişti. İslam peygamberi 1-13 Diğer 14 kez Medine'de ona bu görevi vermişti. Düşünebiliyor musunuz? Koskocaman İslam Devleti'nin Cumhurbaşkan Vekili, Devlet Başkan Vekili gözleri görmeyen bir bedensel engelli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu bu göreve bırakıyordu. Aşk elçesi, ayetlerin tefsiri olan bu hayattaki fiiliyatıyla bunu sunuyordu. Bedensel engelli olmak mazeret değil. İnsanın ruhu engelli olmasın. İnsanın kalbi mühürlü olmasın, manası mühürlü olmasın. Bedensel engellilik kesinlikle engel değildi. Hatta ona bedensel engelli demek bile yanlış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Ümmü Mektumu yapmış olduğu bu muameleleri Müslüman olan kıyamete kadar gelecek bütün bedensel engellerin örnek alabilecekleri, örnek bulabilecekleri bir yaşantıydı. Kim bilir? Belki Allah önümüzde güzel ve tatlı bir örnek olsun diye bu aşk erin hayatının sunu vermiş önümüze. Bedensel engellilerin vekil bırakılmaları, imamlık yapmaları, talep edilmesi halinde savaşa iştirak etmeleri, farz namazlara katılmaları, koruma maksadıyla hayvanları beslemeleri gibi konular. Abdullah bin Ümmü Mektum'un hayatının standartı sonucunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu sözlerle şekillenmişti. Açıklık kazanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bedensel engellileri kendileri için zor olan işlerden muhaf tutmakla beraber onları okumaya, meslek öğrenmeye, ticaret yapmaya ve çalışmaya yönlendiriyordu. Kur'an'da bedensel engellilerin durumlarına göre bütün alanlarda aktif olmalarını bütün alanlarda aktif olmaları yönünde kolaylaştırıcı hükümler getiriyordu. Bununla paralel olarak zaten Kur'an-ı Kerim okuması ile ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sorumluluğun kişinin gücü ile orantılı olduğu, kişilere güçlerinin üstünde sorumluluk yüklenmeyeceği zaten ifade edilmişti. Allah bin Ümmü Mektum. Veda haccına iştirak etmişti sevgili efendimizle Veda hutbesi okunurken bir taneciğimiz tarafından Hutbenin duyulması için yüksek sesle hutbeyi tekrarlıyordu Efendiler efendisi efendimizin ardından Hazreti Ebabekir devrinde İbni Ümmü Mektum'a dışında daha birçok görevler verilmişti onlar mesaj almışlardı Efendimiz'den, soyutlamamışlardı bu bedensel engelleri. Tam tersi, belki hayatlarının her alanında öncü kabul etmişlerdi. Belki hayatlarının her deminde onları öncü kabul etmişlerdi. Cihat ruhunu ve arzusunu içinde sürekli olarak yaşatan, yaşatan bir sahabi olarak Abdullah bin Ümmü Mektum, 636 miladi de Ömer'in halife döneminde o dönemin iki dev imparatorluğundan biri olan İran İmparatorluğuna karşı cihad etmek için yollara dökülmüştü. Saad bin Ebi komutanlığı altında toplanan İslam ordusu Kadisiye meydanına vardığında İslam bayrağına o taşımaktaydı ve o şehadeti de bu şekilde yaşıyordu. Körülerin efendisi, ilk şehit ama Hazreti Abdullah bin Ümmü Mektum. Kardeşlerimiz Bedensel engelli olmak Kalben manen engelli olmak Karşısında Büyük bir şerefti Bu şerefi hissedebilmek Bir Abdullah İbni Ümmü Mektum Gibi yaşayabilmek Ve seni seviyorum Allah'ım diyebilmek Seni seviyorum Allah'ım Benim için böyle mi Takdir ettin Mutlaka benim hakkında bir hayrı vardır desen lütfedersin bunu bana. Mutlaka benim için bir hayrı vardır, benim için bir iyiliği vardır mutlaka bunun ki. Sen bunu bana vermişsindir. Nasıl olmasın ki? Sen, kulun kim olursa olsun, anne babanın evladına merhameti gibi merhametliyken, o merhameti verenken, hiç anne baba evladının kötülüğünü ister mi? Hayır, hayır. Çocuk, kendisine iğne vurulduğu zaman üzülür. Annem babam beni sevmiyor, sevseydi iğne vurmazdı der. Halbuki anne babası, illerde hasta olmasın, mikroplar onun vücuduna girmesin diye, ...koruyucu aşı vurmuştur. Bunu fark etmez. Kışın en aşırı soğuğunda... ...çocuk der ki... ...anne baba bana dondurma al der. Anne baba almaz. Sabret der. Vakti var. Çocuk ağlar. Üzülür. Kızar. Anne babam beni sevmiyor. Sevseydi bana dondurma alır der. Halbuki o an dondurmayı yese... ...hasta olacak... ...yatağa düşecek. Elbet dondurma yiyecek, elbet. Ama onun mevsimi yazdır değil mi? Bir tanecik kardeşlerim. Kaybedilen nimetin kıymeti ölçüsünde onun yokluğuna sabretmenin zorluğu ve buna bağlı olarak değeri de artmaktadır. Bu sebeple biraz önce sizinle paylaşmış olduğum aç gerinin iki gözünü kaybettiği halde şikayet etmeyip sabredebilen bir kişi olması Allah'ın daha dünya hayatındayken onu cennet ile müjdelemesinin bir sebebi olmamış mıydı? Gerçi gözlerimizle dünyadan faydalanmak büyük bir bahtiyarlık fakat bu fayda insan ömrüyle sınırlı. Allah Teala'nın bedel olarak vereceğini bildirdiği cennet ise sınırsız. Oradaki saadet ebedi gözlerin kaybı yanında insanı rahatsız eden ve tedavisi henüz keşfedilmemiş birçok hastalıkların bir özür olduğu düşünülürse bu tür rahatsızlıklar karşısında da sabretmekten başka çare kalmamakta olabiliyor. Çareyi aramak da sabırdır, unutmayınız. Sabır sadece başınıza gelene katlanmak değil, hayır başınıza gelen her şeyi hayıra çevirmek, derdi devaya hastalığı şifaya borcu edaya çevirmek adına sebat etmek de sabırdır ben hasta oldum ama sabredeyim hayır hayır hayır bu değil hastalığın devasına araştırmak sebat etmek sabırdır def güç gibi gözüken belalar karşısında insan sabır iksiriyle ayakta durur bazen. Bu sayede kişinin Allah katındaki derecesi de yükselir ve ebedi hayatta da huzura kavuşur. Dünya hayatında kavuşacak gibi. Çünkü Allah Celle Celaluhu ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ı kullar dünyada huzur ve mutluluğa ahirette de sonsuz saadete ulaşsınlar için göndermiştir Ey sevgili dinleyiciler Ata bin Ebi Rabah'ın bir rivayeti vardır der ki Abdullah bin Abbas radiyallahu bana şöyle dedi sana cennetlik bir hanımefendi göstereyim mi lütfen göster dedim öyleyse bak dedi şu siyah kadın var ya, İşte bu kadın bir gün bir tanecik sevgilimiz Resulullah'a geldi ve Ya Resulallah, beni sara tutuyor, sara hastalığım var ve bu hastalık esnasında kendimi kaybediyorum, üstüm başım açılıyor. Lütfen, iyileşmem için Allah'a dua buyurunuz. Şefkat menbaa alemlerin bir tanecik rahmet vesilesi, ilim rahmet ve aşk meydaneti güzel İslam'ın tefsiri Efendimiz sana Rabbimin şifa edebilmesi için dua edeceğim hakkında hayır olanı lütfedebilmesi için dua edeceğim ama sen de sabredersen sana cennet var hanımefendi seviniyordu Sevinecekti. Nasıl sevinmesin ki? Aşk Resulullah, Allah'ın kendisini vahiy ile konuşturduğu bir tanecik peygamberi ona cennetin müjdesini paylaşmıştı. Diyordu. Ya Resulallah, ben hastalıma sabrederim. Ancak şu sarı tuttuğu zaman üstüm başım açılıyor ya. Efendimiz ona dua edecekti. Efendimiz herkese dua edecekti şefkat peygamberiydi edecekti. Burada saralı hanımefendinin şifa isteğine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki şıklı cevap vermesi olması bazılarına biraz farklı gelebilir kapalı gelebilir. Efendimiz kendisine müracaat eden hanımefendiye hakkında en hayırlı olan hatırlatmak suretiyle Hanımefendiye iki iyilikten birini tercih etmesi konusunu serbest bırakıvermişti. Bu, bir taneciğimizin eshabına duyduğu şefkat ve merhametin tabi bir sonucu. Bir tanecik sevgilimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayrıca akıl hastalarının dertleriyle de ilgilenmiş, onlardan kendisine getirilen bir kısım kimselerin sadırına, göğsüne, yüreğine elini koymak suretiyle tedavi ettiği de İbn-i Hacer Askalini'nin al isimli kitabında mevcut hatta Enes radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre akli dengesi pek yerinde olmayan bir hanımefendi bir gün Resulullah'a gelerek Ya Resulallah seninle bitecek bir işim var diyordu o da pekala diyordu Resulallah sen ne dersen El olsun Kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gördüğünde böyle söyler ve her zaman Efendimiz'e şunu şöyle yap, şunu böyle yap derdi. Efendimiz de ne zaman o kadını görse ve o kadın ona ne zaman bir şey yapmasını söylese yapardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akıl hastalarının dini yükümlülüklerden tamamen muaf tutulduğunu ifade buyurmuştu. Üç kimseden kalem kaldırıldı buyuracaktı. Blue çağına erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan ve şifa buluncaya kadar akıl hastasından diyecekti. Sağlam insanların bedensel engellilerin davranışlarını düzenleyen ahlak prensipleri de getirmişti. Nitekim bir hadisi şerifte görme özürlüğe yol gösterme, sağıra ve dilsize laf anlatma sadaka olarak ifade edilmişti. Evet, onlara yardım etmek dinimize sadakaydı. Sadaka sadece cepten çıkan üç beş kuruş değildi. Mümin kardeşinize tebessüm etmek sadakaydı. Canım kardeşim, Allah rızası için seni seviyorum tatlı bir tanecik kardeşim demek sadakaydı. Sıkıntıda olan kardeşimizin gönlünü okşayabilmek, en azından okşamaya gayret edebilmek hiç olmazsa, okşayamaysak bile kalbini kırmamak, Yüreğini incitmemek için susmak bile bazen sadakadır sevgili dinleyiciler. Bu bedensel engelli kardeşlerimizin de ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek sadakaydı. Hasılı bir tanecik efendimiz bedensel engellileri atıl kalmaya mahkum etmemiş. Zavallı bir kitle olarak kesinlikle görmemiş problemlerini çözmeye yönelik tavsiye ve uygulamalarda bulunmakla birlikte durumlarına göre engelli insanlara vazife vermiş. Ayrıca onları dünya ve ahireti dünya ve ahiret sayredi bahşeden müjdeli haberlerle teselli etmiştir. İşte önümüzde Abdullah bin Ümmü Mektum gibi nice askeri sahabiler. Nasıl olmasın ki? Allah, Allah o kadar şefkat ve merhametli kullarına lütuflayan İslam buyuruyordu ki. O şefkat ve merhametleri karşısında kul Allah'a yürünecek de Rabbim onu rahmetine basmayacak, rahmet deryasına dağıldırmayacak. Var mı böyle bir şey? Hazreti Adem'den itibaren bugüne ve bugünden kıyamete kadar ve hatta ...efendimizden öğrendiğimiz üzerine... ...kıyamet sahnesinde... ...o mahşer gününde bile... ...Allah'ım... ...diyen hiç kimse... ...boş kalmayacak... ...seni... ...seviyorum Allah'ım diyen... ...senin için seviyorum diyen... ...boş kalmayacak... ...kesinlikle kalmayacak... ...bu sevgiyi... ...dudaklarından yüreğine... ...yüreğinden fiiliyatına... ...geçirmeye gayret eden mahrum kalmayacak sadece bu bahsetmiş olduğumuz müjdeler iman ile şereflenmiş sevgili kardeşlerimiz için mi geçerli hasir katta asla farkında olsun ya da olmasın bir gayrimüslim Allah'ın eseridir biz yaratanın hatırına yarattığı tüm eserlere sevgi besleyen bir inancın mensubuyuz sevgili dinleyiciler Rabbimizin eseri değil mi işte onun eseri olduğu için. Hani bir sevdiğinizin hatıraları vardır. Arkadaşları olur, dostları olur, selamlaştı olur. O sevdiğinizin hatırına onlara saygı gösterir, sevgi gösterir. Hal hatır sorarsınız. Allah'ın hatırına, bütün yarattıklarına şefkat sadakadır. Sevdiğiniz için sadakadır. Onun için yapmak sadakadır. Sadaka çok geniş manalı bir şey. Geçenlerde zikri paylaşırken, zikir nedir demiştik ya. Zikir, eline tesbih alıp binlerce kez Allah demek değildir sadece. Lakin zikir, Allah ile beraberliği, belki fena fil belki hikab illahı, fenayı yaşamaktı. Zikir, her an Allahla beraberliği tatmaktı. Öyle bir medeniyeti mensubu yüz ki Allah'ım, sana sonsuz kere şükür, sana sonsuz kere minnet olsun. Allah'ın yarattığı melekler varmış ya, alnını secdeye koymuşlar, kıyamet günü kaldıracaklar. Sübahanikü mâhbetnek hakkâ ibadetik diyecekler. Seni hakkıyla tesbih edemedik, anamadık, ibaret edemedik, bağışla diye. O kadar nimetleri var ki sevgili dinleyiciler, bu iman nimeti en büyüğü. Düşünebiliyor musunuz? Yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların sahibi Allah'ımız bizi muhatap kıldı kendine. Ne büyük şeref Ya Rab. Bu yetmedi. Her zaman beraberliği sağlıyor. Peygamber Efendimiz bize öyle bir Allah'la beraberliği öğretti ki öğretmenimiz, üstadımız, her şeyimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, öyle bir eğitmen ki, öyle bir eğittik ki bizleri, öyle bir eğitme yolu sundu ki bizlere. Otururken bile Allah'la beraberlik güzel oturuyoruz. Peki bu ne demek Allah ile beraberlikle oturmak? Allah'ın Rahman ismi, Rahim, Gafur, Latif, Vedud isimleriyle oturup kalkmak. Yemeğe otururken Bismillah demek. Kalkarken Elhamdülillah demek. Sohbet esnasında Subhanallah demek. Eve girerken Selamun Aleyküm demek. Çıkarken başka, gelirken başka. Hayatınızın her alanında Allah'ım... Kayınatı bir aşk orkestrası kurdurmuşsun peygamberine. Bazen ne kadar da bir haber olu veriyoruz. Bazen gerçekten ne kadar da bir haber veriyoruz bazen. Geçen de bir sevgili kardeşimiz sürekli böyle siyer siyer siyer dediğim için bana bir soruda bulundu. Ya hocam dedi. Sürekli siyerden bahsediyorsun Kur'an ne oldu dedi bana. Sevgili tatlı kardeşim dedim nacizane sevgili bir tanecik kardeşim Siyer dediğimiz Resulullah Aleyhisselatü hayatı Kur'an'da zaten bizi Resulullah'a gönderiyor Yani bir insan Ya bize Resulullah bize Kur'an yeter diyen bir insan Kur'an'a gittiği zaman gerçek manada zaten Kur'an Peygamberin sosyal hayata indirgemiş olduğu hükümleri yönlendiriyor insanı o bir vahiyin kontrolüyle hareket eder diyor ya İşte biraz önce görmediniz mi? Allah Peygamberini öyle bir vahiy kontrolünü tutuyor ki Bedensel engelli bir mümin birkaç dakikacık cevabını Belki birkaç saniye orayı bilemiyoruz O birkaç saniyecik cevabı geç aldı diye Belki Allah peygamberini bir anda uyarıyordu O şekilde yetiştiriyordu İnneke <Sessizlik> la ale hulukin azim Ahlakı Allah tarafındandı Yetiştiren Allahdı. Allah Allah'tı lakin beşerdi Farkı buydu Sevgili kardeşim dedim Zaten siz Peygamberimizin Mekke devrini okurken Bakara, Ali, İmran, Araf sürelerini okuyorsunuz. Peygamberimizin Medine devrini okurken Maide süresini, Nisa süresini okuyorsunuz. Siyer okuduğunuz zaman zaten Kur'an'ın tefsirini okuyorsunuz dedim. Evet sevgili kardeşler. Siyeri Nebi'yi okumak Kur'an'ın tefsirini okumaktı. Çünkü aşk Kur'an'ın ölçüsüydü. Bizim dinimizde hiç kimse, Ali, Veli, Şubu hiç kimse ölçü değildir. Üçü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır Üstünlük Fettebi'uni yuhbifkumullah ayetince O sevgilinin aşk deryasından insanların Kendi gönül Kaselerine doldurabildikleri kadar Öcü değildir kim daha fazla hayatını o aşk elçisinin hayatından hayata yeşillik katan bir su diyelim. Hani hep Allah Resulü'nün hayatını suya benzetiyorum ya. Çünkü teskiye edilmek hep suyla olur ya. Su susuz yaşayamayız. İşte bakın ku, küresel ısınmadan su sıkıntısı çekiyoruz diye bütün dünya nasıl da tir tir titriyor. Su gidecek diye. Allah Resulü suydu. Allah Resul hayatımızdan çekildi hayatımız çorak topraklar oldu. Allah Resulü'nün hayatımızdan çıkardığımız anda, Allah Resulü'nün hayatımızdan uzaklaştırdığımız anda hayatımız çatlak çöl toprakları oldu verdi. Hayatımız susuz, hayatımız bitkisiz, yeşilliksiz hayatımız çöl oldu verdi. Suyu çıkardık. Geriye çöl kaldı. Nice barajlar doldurmuştu o su. O su nice nehirler, nice denizler yapmıştı. O su ...nice okyanuslar kurmuştu hayatımıza bir zamanlar... ...şimdi o suyu uzaklaştırdık... ...bir çölle baş başa kaldık... ...öylesi yağmur doğası edelim de... ...Allah o suyu yine lütfetsin hayatımıza... ...yine yeşillikler görelim... ...yine güller laleler görelim... ...tatlı tatlı öten kuşlar... ...temiz temiz akan sular... Yeniden yeşillik görelim Yeniden hayat görelim Solmuş yaprakların yeniden yeşerdiği Hayatın mis gibi olduğu bir hayat An bir dünya Su su su Ey Allah'ım Tüm yağmur duaları hatırına En güzel yağmuru lütfet hayatımıza En tatlı yağmuru lütfet hayatımıza Ne olur ya Rabbi Çeçenistan'da senin adına adım atan kardeşimin hatırına, Filistin'de başına düşen bombaların altında, Kelime-i şehadet ile sana şehadet şerbeti ile gelen kardeşimin hatırına, Keşmir'de, Dünyanın dört bir yanında, Sana olan aşkından sıkıntıda kalan kardeşlerimizin hatırına, O sözcüklerin hatırına, Dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntı çeken, Sana iman etmemiş olsa da, Senin kulcuğun olma sıfatının sahibi olan o insanın, Senin eserin olması hatırına, Ne olur bize yağmur lütfet, Ne olur yağmuru lütfet, Ne olur yağmuru lütfet, Ne olur yağmuru lütfet. <Gülüyor> Yağmur Lütfet ilahi Kadında kabul gören yağmur dualarının hatırına İşte yağmur buydu sevgili dinleyiciler Allah Resulü yağmurdu Suydu Siyer o yüzden bu kadar önemliydi Güzel insanlar O hayatlarından Bahsettiğimiz an Bizi bir cennet atmosferine Sokan hayatlar o Allah Resulünü O su alan Allah Resulünü Hayatlarına aldıklarından Onun yaşam standartını Onun inanç start standartını Onun hayat programını Hayatlarına aldıklarından Bugün bile Bizim elimizi uzattığımız Birer pusulalar Bugün bizim elimizi Uzattığımız birer rehberler Çünkü onlar Gel Olursan ol Gel diyen Aşkatesinin davetine uydular Ve geldiler Ama ne gelişte geldiler La mevcude illallah Dediler Ya Resulallah Allah'tan başka Her şey silindi kalbimizde Yeni bir kitapla geldik İlahi İlahi ente meksudi İlahi ente maksudi ve rillâka matlûbi. Ve Seni seviyorum Allah'ım. Matlubum sensin, maksudum sensin dediler. Ellerinin tersiyle her şey la dediler. Öyle bir namaza durdular ki. Hani iftitaht tekbirine geçeriz ya, elimizin tersiyle şöyle biteriz her şeyi. Onlar öyle bir iftitaht tekbiri aldılar ki Efendimiz'i tanımalarıyla Efendimiz'i tanımalarıyla Hayatlarına Öyle bir İftitaht tekbiri aldılar ki Öyle bir tek tekbiri aldılar ki... ...bütün küfür putları yıkılıverdi hayatlarında. Kimisinin gözleri görmüyordu bedensel engelliydi. Kimisinin eli tutmuyordu kimisinin ayağının. Ama hepsinde birlik vardı. Tek birlik vardı. O birlikte ...inandıkları şeyi aşk ile yaşıyorlardı. Ne kadar fark ederse fark etsin bedensel engelleri. La ilahe illallah... Muhammedur Resulullah kelime-i tayyvesiyle hayatlarını sıfırdan çekmişlerdi yalan dolan isyan inkar bütün pisliklerine varsa Allah Resulü nasıl ki Kabe'ye girdi Kabe'nin içindeki 360 but nasıl yeri yıkıldı hepsi nasıl kayboldu paramparça tağırmalı olduysa Allah Resulü'nün hayatlarını almışlardı gönül Kabe'lerinin içindeki butlar yıkılmıştı Gönül Kâbelerinin içindeki putlar yıkılmıştı. Her şeye karşı duyarlıydılar, her şeye karşı. Daha düne kadar kendilerini öldürmek adına, kendilerini zulmetmek adına, her türlü kötülüğün kapısını çalan zalim insanlar bile onların şefkat dolu bakışlarının önündeydiler. Cihattan bahsediyoruz Evleri var Bakları var Çadık çocukları Malları mülkleri Her şeyler yerinde Ama cihat var Niye? Cihattan maksatları Bir insancıda diriltmekti Bir zalim bir mazlumu benziyor Gidip o zalimin Arkadaş yaptığın yanlış bak Ya sen onun yerinde olsan Sana aynısını yapsalar Razı olur musun? Cihat buydu Bu inançla yürüdüler Bedir'e Uhud, bundan dolayı yaşandı. Hendek, bunun işaretiydi. Adaletti, merhametti, şefkatti. O yüzden İslam, ilim, rahmet ve aşk medeniyetiydi. İslam tarihini, daha açıkçası dünya tarifini okumayan, bilmeyen bir insan aşk Efendimiz'i tanıyamaz. Çünkü o, hani bir çağ açıp bir çağ kapatmaktan bahsederler ya. Hayır hayır, o bir dünya kapatmış ve tüm insanlığa yepyeni bir dünya açmıştı. İlim, rahmet ve aşk teryası. Aşk dünyası. <Gülüyor> Selam olsun, bir dünyaya kapatıp yepyeni bir dünya açan Allah Resulü'nün adımlarını takip ederek hayatlarını suya alabilenlere, gönül topraklarını çöllükten kurtarıp yeşertebilenlere, selam olsun dünyanın her yerinde yaşayan tüm insanlığın kurtuluşu için Allah'ım diyebilenlere, daha düne kadar kendisine zulüm de, sıkıntıya düştüğü zaman o kişinin kurtuluşu için adım atabilenlere, kötülüğü iyilikle savabilenlere, selam olsun, Aşk Efendimiz'in hayatı ile dirilen, dünyanın her yerinde zulme uğrayan, dünyanın her yerinde dirilişi arzlayan insanların elinden tutmak adına, yüreğinde bir arzu hissedebilenlere, selam olsun, Nefs Mekke'sinden Gönül Medine'sine Hicret edenlere e, Canım feda olsun Canım feda olsun Bu uğurda Adım atan kardeşlerimizin Kalplerindeki niyetlerin Sahibine 11 Temmuz 2007 Çarşamba ki Gafletten kurtulur Radyo Sohbet Programı'nı bu akşam Böyle yaşadık sizlerle, böyle paylaştık Hani buradaki sohbet programı Bir kürsüdeki hatibin camideki cemaate hut, hutbesi gibi, bazı gibi değil de karşı masada kardeşimin derdimi paylaştığım bir ortam olarak bakıyorum ben burada açıkçası. Bize burada sohbet imkanı verildiği müddetçe de bu bakış açımız olacak. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Yüreğimizde hissetmemiz gereken hissetmemiz gerektiğine inandığım bazı değerler var. Bu değerlerin başında tevhid. Sadece dil ile kelimeyi telaffuz etmek değil tevhid Allah Resulü gibi bilgi yaşamak ve ayetasımı bihevlillahi cemiyahı cemiyetince bunun derdini bildiğimizce paylaşabilmek bizim burada düşündüğümüz yapmaya çalıştığımız ne kadar başarılı oluyoruz ne kadar paylaşabiliyoruz <gülüyor> açıkçası bilmiyorum bazen öyle anlar geliyor ki sözcüklerde biraz önceki Allah Resulü'nün su oluşunu paylaşınca kainat duruyor sanki. Kainat bir anda lal kesiliyor sanki hayatta böyle bir duru veriyor sanki. Sanki hayat bir değirmendir. Bir duruyor su deyince. Allah Resulü deyince. Evet sevgili dinleyiciler. Programımızın biliyorsunuz ikinci bölümünde normalde telefonlar alıyorduk. Bunu biz farklı bir yönteme çevirdik. Nasıl yaptık? Bundan sonra programımızın başından sonuna kadar e, bize mesaj ulaştırmak isteyenler, sohbetin esnasında iletmek istediğiniz bir şey olursa ya da herhangi bir konuda biz ulaşmak isterseniz Türkcell, Vodafone ya da Avya fark etmez. Tüm GSM operatörlerinin hattı olan dinleyicilerimiz mesaj bölümüne girip. Ozel FM yazıp Bir boşluk bıraktıktan sonra Mesajlarını yazıp 28-38'e gönderirlerse Programımız esnasında Ve programımız boyunca Başından sonuna kadar Biz burada gördüğümüz ekran üzerine Size sorularınız olsa Cevaplar İletmek istedikleriniz olsa paylaşmak adına Bu şekilde bundan sonra yardımcı olmaya Çalışacağız Öyle bir paylaştım ki biraz önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizinle. İnanın nefesim kesildi. Şu an nefes almakta bile zorlanıyorum. Çünkü sudan bahsedince ve her gün Irak'ta bir kardeşimin şehit olduğunu düşününce, şu anda sizinle şu dakikada konuşurken, bir başka ülkenin askerlerinin Filistin'deki kardeşlerimin evine girdiğini düşününce, Çiçenistan'daki mücahit kardeşimin dağın tepesinde tir tir titrediğini düşününce nefesim kesildi bir anda. İşte Allah Resulü işte Ben diyesim Ya da biz diyesimiz Ben böyle dediğim zaman bazen <gülüyor> Kızanlar olabiliyor Hani e, Ümitsizlik Aşılamak ya da e, Üzmek kesinlikle ben Üzmek için bunları paylaşmıyorum Sevgili dinleyiciler sizlerle Her makam her mevkiden Her inançtan insanlar var aranızdan dinleyen Sadece bizi bir silkeler mi? Bizi bir kendimize getirir mi? Çünkü bizim burada anlattığımız aşk medeniyeti sadece Müslümanları ilgilendirmiyor ki Beni şu anda her inançtan insan dinliyor Bu dinleyenler arasında inançsız olan insan da olabilir Onları da ilgilendirecek Benim bu anlattığım Çünkü aşktı anlatıyorum, güneşi anlatıyorum karanlıkta kalanlar aydınlanabilsin için Tercih insanındır tabii ki Dileyen karanlıkta kalmak isterse üzülürüz onun için Çok üzülürüz ama tercih kendisinindir. Allah Kur'an'da cennete girenlere bahsederken, kendi istedik, istekleri için, işte kendi istekleri üzerine cennete girdiler ifadesi var. Kendi iradeleriyle cenneti seçtiler. Ya da cehenneme düşenler için, kendi iradeleriyle, kendi seçimleriyle cehenneme düşenler. Allah kendisi seçim bıraktı. Ama aşka koşmak isteyen, aşkı bulmak, güneşi bulmak isteyenler için herkesi ilgilendiriyor. Evet sevgili kardeşlerimiz Bizlere dediğimiz gibi Tüm GSM operatörlerinden Cep telefonlarınıza görüyorsunuz Mesaj bölümüne özel FM yazıp bir boşluk bırakıp 2838'e gönderebiliyorsunuz Mesajlarınız şu anda geliyor Ben onları program sonrasında da okuyacağım Program esnasında da kendimi takip edeceğim Belki ben sohbet esnasında canlı anlatıyorum biliyorsunuz Anlatırken ya Şunu da ekleseydi deyip iletmek istedikleriniz olursa direkt ekrandan Karşını görüp o sizin eklemek istediğinizi de Sohbet arasında katıştırabilirim Umre hediyelerimize gelince Şu ana kadar gönderdiğimiz kardeşlerimiz Gittiler geldiler Hatta biraz önce sohbet esnasında En son gönderdiğimiz kardeşimiz Canlı bağlantıya katılmak İstedi Sizle oradaki yaşadıkları Güzellikleri paylaşmak için Biz kardeşimize teşekkür ettik artık canlı bağlantı almayacağımız için almadığımız için bunu kendisinin kendisini ifade ettik şimdi bu geçen ayki umre hediyesi için bu ayın sonuna ertelemek durumunda kaldım çünkü birkaç haftadır gelemedim yoğunluktan dolayı sizinle bu programlarda paylaştığım üzere yaptığımız diğer çalışmalar var yazdığım 13 tane kitabın yeni baskıları için uğraşıyoruz Yine yeni kaset çalışmaları ile alakalı Tabi böyle düşünürken Zannetmeyin ücret karşılığında bunları yapıyoruz Yani şu ana kadar Yaptığımız çalışmaları e, Ücretsiz olarak sizlere nasıl ulaştırabiliriz Yani bir kardeşimizi daha Nasıl yardımcı olabiliriz Bu adına işte Vakitlerimizi yormaya çalışıyoruz Rabbim de ne kadar lütfederse Duamızdasınız efendim Rabbim Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Tevhid anlayışı üzere bize bir tevhid anlayışı versin Rabbim senliği benliği kaldırsın da bizliği lütfetsin Ene diyenlerin eneliğine hidayet lütfedip Mehnu diyenlerin, biz diyenlerin İzzet ve şerifine kavuştursun Rabbim illim rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın Nur yolunda şereflendirdi ya bizi Sebat versin Dünyanın her yerinden dinleyen sevgili kardeşlerime ve siz değerli kardeşlerime Şunu söylüyorum Şu ana kadar yaptığımız tüm çalışmaları Artık kitapları da dahil kasetlerde de dahil Benim piyasada olan sohbet kasetlerim var Resulullah'ın sunanları, ölüm Yine kitaplar var nasihatün Necat filan Yine radyoda yapmış olduğumuz Sohbetlerin cd'si ya da isteyen dvd'si Fatih e, Kara Gümrük'te e, Kara Gümrük vefas tadının Karşısında uranlar dijital fotoğrafçılık var. Telefonunu istediğiniz zaman radyodan adıp öğrenebilirsiniz Benim bütün çalışmalarımı yolunuz düşerse ya da telefonu açıp isterseniz kargo ile gönderilir. Nasıl isterseniz dünyanın her yerinden. Tayland'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan her yerden dinliyorlar. İnternetimizden biliyoruz, öğreniyoruz. İsteyene ücretsiz temin edebilir. istediği kadar. Her hafta sohbetler iniliyor. Mesela bugün yaptığımız sohbet haftaya iki CD ekleniyor filan. İsteyenler İstediği kadar istifade edebilir Bununla beraber bizi e, Bu SMS hattı haricinde Radyomuzun sitesinden Mail adreslerinden Faks ve post adreslerinden Ulaşabileceğiniz gibi www.adnansensoy.com.tr.tc Web de Ulaşabilirsiniz efendim Duamızdasınız Duanızda olabilmek en büyük şeref Rabbimizin yoluna bir adım atarken, Azrail Aleyhisselam ile buluşmamız gerçekleştiğinde, kara toprağa emanet edilirken, Allah razı olsun sözcüğünü kazanabilmek, belki bir kardeşimizin duasında yer alabilmek, en önemlisi Allah Resulüne giderken geldik diyebilmek. Pazar günü görüşmek üzere efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Günleri 11'de ve çarşamba günleri 22.30'da yayınlanan Gafletten Kurtuluş programının sonunda bizleri arayarak programın konusu